İzlediğiniz Merhaba Kainat Bugün 17 Nisan Çarşamba Yıl 2019 Ay 4 Gün 107 Kasım 161 1440 Hicri Şaban 12 1435 Rumi Nisan 4 Köy Enstitüleri Kanununun Kabul Edilmesi 1940 Günün Sözü Sanat Gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır ancak sanat ruhlarımızdan günlük hayatın tozunu alıp götürü verir. Pablo Ruiz Picasso. Günün tarihi 79 yıl önce bugün, yani 17 Nisan 1940'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu kabul etti. Köylerde yaşayan halkın eğitimini sağlamak üzere. Köy öğretmeni ve köye yararlı olan meslek sahipleri yetiştirmek için açılacak olan bu eğitim kuruluşları Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel zamanında gerçekleştirildi. 49 yıl önce bugün 17 Nisan 1970'te tepe başındaki dram tiyatrosu yandı. Büyük Saatli Marif Takvimi I'll oh, be. Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı Bendeniz Ömer Madra ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Can Tombil Yok Emre Gümüşer ve Robitayar da bize destek veriyorlar Günaydın Günaydın Açılışımızı Enrico Caruso'dan Il Fior Carmen Operası'ndan George Bizet'in Bana Vermiş Olduğun Çiçek Aryası Yani o sözleri öyle Başlayan bir Arya'yı dinlettik Niye dinlettiğimizi iyice görebilmek için de Eduardo Galeano'ya başvuralım Şimdi Ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 17 Nisan Caruso şarkı söyledi ve koştu. 1906 yılında bu gece tenor Enrico Caruso San Francisco'daki Tivoli salonunda Carmen operasını seslendirdi. Alkışlar Palace ya da Saray Oteli'nin kapılarına kadar ona eşlik etti. Bel Canto'nun üstadı çok az uyudu, gün doğarken şiddetli bir sarsıntı onu yatağından fırlattı. Kaliforniya tarihinin en şiddetli depremi 3000'den fazla kişiyi öldürmüş ve şehirdeki evlerin yarısını yerle bir etmişti. Karuzo koşmaya başladı ve Roma'ya varıncaya kadar da durmadı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çevire Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Galera, oradan böyle işte. Şimdi bir de tarihte bugüne kısaca bakalım. 1492'de bugün İspanya ve Cristobal Kolon ya da Christoph Kolomb Santa Fe teslimiyet, kapitülasyon anlaşmasını imzalıyor İspanya ile ve oradan Asya'ya gidecek ve oradan Hindistan'dan baharat getirecek. Sonra bambaşka baharatın dışında başka şeyler de getirecek. Üstelik Hindistan'da değil başka yere gitmiş olacaktı. Onları sonra bakın. ilk anlaşma kapitülasyon anlaşması diyorlar ona da. Böyle imzalanmış İspanya Kralı ile Christoph Kolomb arasında. 1521'de bugün Martin Luther'ın... Worms kasabası şe şehrinde davası başlamış diyet meclisinde diyet deniyor mecliste sen neler öğretiyorsun bakalım demişler önce biraz baskı karşısında yıllar gibi olmuşsa da e, bir zaman istemiş ve bir günlük bir mühlet tanınmış kendisine ondan sonra ama reform reformasyon başlayacaktır 1521'de bu. 1912'de de Rusya askerleri Kuzey, Kuzeydoğu Sibirya'da altın arayan işçilerin üzerine ma, ma, e, grev yapan işçilerin üzerine ateş açıyorlar. Ve en az 150'sini öldürüyorlar. Grev yapmanın tehlikelerine ilişkin de bir haber. Evet şimdi haberlere bugünün haberlerine bakalım. Öncelikle 900 yıllık Paris'in simgelerinden senede 10-14 on, on milyon turistin ziyaretine mazhar olan Notre Dame Katedralinde çıkan yangında bir kere kundaklama olmamış olduğunu söylüyorlar itfaiyeciler. Yangında yapının çatısını ve kulesinin yerle bir olması gerçekleşti. Yeniden yapılanma çalışmaları için de tüm dünyadan destek geldiği belirtiliyor Paris'lerin ve pek çok insanın yüreğinde derin bir yara bir delik açıldığı söyleniyor gene de ama ana benim kurtulması ve ana binanın kurtulması gibi bir durumda vardı iki kule ile beraber çok büyük 10 yıllar süreceği belirtiliyor ve en önemli haber olarak da Notre Dame'ın tümüyle yok olmaktan yaklaşık 15 ila 30 dakika farkla kurtulmuş olduğu belirtiliyor. Öyle bir haber var. Yani tam olarak yok olmasına ya 15 dakika ya da en fazla yarım saat kalmış diyorlar. Fransız yetkililerinin açıklamasına şey yapıyor bu. 856 yıllık bir kuleden bahsediyoruz. şeyden Bir notta. tam ...kilisesinden, katedralinden... ...ve... E, ...meşhur katedralinin... ...tamamını nasıl kaybedeceğine yakın... ...bilgiler de geliyor... ...restorasyon... ...yani e, Paris savcısı... Remi Haid... E, ...ilk alarmın... ...sabaha karşı 6.20'de... ...geldiğini fakat... ...ateşe rastlanmadığını söylüyor... ...alarm gelince... ...6.43'de ikincisi gelmiş... ...o zaman çatıda görünmüş alevler 650 milyon avrodan fazla toplanmış salı günü Fransa'nın zenginleri ve dünya çapındaki şirketler global şirketler de restorasyon kampanyasına Emmanuel Macron başkan tarafından açılan restorasyon kampanyasına katılacaklarını söylemişler fakat Victor Hugo'nun meşhur romanında Notre Dame'ın Kamburu romanında e, ölümsüzleştirilen UNESCO bir kültür mirası listesindeki katedralin e, zaten e, acil servisler olduğu gibi çökmüş olduğu da söylenebilir bu yangın karşısında e, Paris psikoposluğuyla e, Ulusal devlet arasında Bayağı tartışma konusu bir yerde Finansmanı kim yapacak Restorasyonun diye Bir sürü problem Devam edecek En büyük tartışma Konusu da tabi Aslında son derece Büyük bir kayıp Olmasına rağmen Yaklaşan büyük tehlikeden de Zihinlerimizi uzaklaştırmamak Gerektiği de Aşikar çünkü çok büyük bir Yani ya, yanan Sadece Notdam Kilisesinin kuleleri ve Kubbesi değil binası değil Aynı zamanda ülke, dünyanın Çatısının da yanmakta olduğunu Dün de aklıma geldiği Şekilde söylemeye çalışmıştım Aynen Devam ediyor yani Müthiş haberler de gelmekte gene. Kuzey Kutbu'nda şimdiye kadar görülmemiş, benzeri görülmemiş bir ısınmadan bahsediyor. Çok önemli saygın bilim dergilerinde çıkan araştırma raporlarında ve yeni bir yepyeni bir araştırma gezegenimizin en yüksek, en kuzey bölgesinde daha düşünüldüğünden tam 12 kat, en az 12 kat daha büyük bir ısınma Tehlikesi olduğunu ortaya çıkartmışlar Yani bilim insanları çok ince eleyip sık dokuyarak araştırmalar Yapıyorlar ama her yapılan Araştırmadan çıkan her rapor Bir öncekinden daha da ciddi oluyor Bu Yani bu ay Bilim dergisi Atmospheric, Atmospheric Chemistry and Physics Dergisinde çıkmıştı Atmosferin kimyası ve fiziği Adlı bilimsel dergide bu ay yayınlanan bir araştırmaya göre bilim insanlarının uyarılarının daha da ciddi şekilde ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Çünkü permafrost denen sürekli donmuş toprak bölgesi buzlu bölgenin çözülmesiyle yani orada permafrost denen şeyde kayalar, toprak kayalar ve kum var. Yaklaşık olarak kuzey yarı kürenin dörtte birini, çok büyük bir alanı kapsıyor ve en yüksek daha doğrusu en kuzey bölgelerde görülüyor. Orada da ısı, sıcaklık dünyanın geri kalan kısmından çok daha hızlı bir şekilde artmakta ve permafrost denen tabaka, sürekli donmuş tabaka eridi, çözüldüğü zaman insan kaynaklı küresel ısınmadan dolayı karbondioksit gibi güçlü sera gazı çıkarıyor küresel ısınmaya sebep olan ya da metan atmosfere ve daha bu da kuyruğunu yiyen bir yılan gibi geri kalan dünyayı büsbütün ısıtıyor işte bütün iklimciler bu genç Greta Thunberg başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki iklim aktivistleri, iklim adaleti aktivistlerinin de söylediği tam da bu yani daha da ciddi bir problem kapımıza geldi diyorlar. Zaten dünyanın en önemli önde gelen bilim insanları yaklaşık bir sene önce 11, 12, senemiz, 12 sene kalmış olduğunu ve çok radikal tedbirler alınmazsa ondan sonra 12 sene sonra artık iklim çözülmesinin kontrolden çıkacağını net olarak söylemişlerdi. Şimdi yaklaşık 11 sene kaldı. Bir de azot oksit var N2O bu da karbondioksitten neredeyse 300 kat daha etkili ve atmosferde de ortalama 115 yıla yakın kalıyor 114 yıl tam denirse bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin çevre koruma ajansının raporuna görüyor. Şimdi azot oksit bu yeni araştırmada ortaya çıkan yeni ve ürkütücü gerçek şu ki bilimsel gerçek N2O'nun yani azot oksidin e, permafrost bölgelerinde minimal çok asgari düzeyde emisyona salıma yol açtığı düşünülüyordu daha önce 1990'lı yıllarda yapılan araştırmalara dayanarak fakat bütün yeni araştırmadan çıkan bu, bu ay yapılan araştırmadan çıkan bütün sonuçlar bu varsayımın geçerli olmayacağını, durumun çok daha kötü olduğunu söylüyorlar. Harvard Üniversitesi bilim insanlarının ön, ön başını çektiği bir grup araştırmacı küçük bir uçak kullanarak 120 mil karelik bir alanda ...Kuzey, Alaska'nın... ...Kuzey kıyısında... ...şey yapmışlar... ...Eriyen permafrostu incelemişler... ...Küçük bir bölgede... ...ve sadece 2013 yılının... ...tek bir ayı içinde... ...azot oksit, bölgedeki azot oksidin... ...daha önce yıllık... ...toplam salımına... ...ulaştığını... ...bir ayda bir yılın... ...azot oksidi çıkmış... ...yani 12 kat fazla... Bu aslında ne anlama geliyor diye bir açıklama var. Harvard Üniversitesi'nden hem Arktik bölgesinin yani Kuzey Kutup bölgesinin hem de küresel iklimimizin düşündüğümüzden daha büyük tehlike altında olduğunu söylüyorlar. Ve Harvard Üniversitesi'nden Jordan Wilkerson bu araştırmanın başında olan kişi diyor ki bu çok yaygın ve yüksek emisyonlar, salımlar. Demiş Ve ne kadar daha çıkacak azotoksit Artacak bilmiyoruz Ve Bu araştırma olana kadar da Bunun bu kadar önemli olduğunu Bilmiyorduk diyor Fakat son derece açık olan şey şu Azotoksitte Çok daha küçük artışlar bile Aynı derecede Ciddi iklim değişikliklerine Yol açacak yani Karbondioksitin büyük bir Karbondioksit bulutunun Dumanının ortaya koyduğundan küçücük bir azotoksit çıkışı bile eşit olacak diyorlar. Walckersin söylemiş bunu araştırmanın başındaki ve diğer daha, önce, daha son, yakın zaman önce yapılmış son zamanların araştırmalarından da çıkan verilerle uyuyor. Yani tundra denen bölgede permafrost bölgesinde. Çok ciddi şeyler Yani küçük gereçler, gereçler koyuyorlar Ölçüm araçları Ve onlarla aynıymış Çok ciddi bir sonuçları Çıkıyor yani Bütünüyle Paris İklim Anlaşması Denen 2015'te yapılan Bütün dünya ülkelerinin imzaladığı Sadece 12'sinin Aralarında da sadece 12'sinin Onaylamadığı meclisinden Geçirmediği yürürlüğe koymadı Paris Anlaşması'nın ee, emisyonları iklimdeki emisyonları e, azaltmak e, dünyayı ısıtan emisyonları salımları ve iklim faciasını yıkımını önlemek için muhakkak surete tutturulması gerektiğini söylüyorlar ve ikinci bir tehlikeden daha bahsetmişler bu yeni araştırmada common dreams'den okuyorum bunları ee, azot oksit ikinci ve özel bir tehdit daha getiriyor demişler Harvard'dan yapılan açıklamada stratosferde atmosferin stratosfer tabakasında güneş ve oksijen birleşim bileşimi gazı azot okside dönüştürüyorlar ve ozonu da yiyor deniyor dolayısıyla bu şimdikinden çok daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekir diyor. Her kadar kaygı verici gelişmeler. Onlara geçmeden önce ufak bir özet yapayım. Bunlarla ilgili zaten Greta Thunberg de son derece ilginç bir dramatik bir konuşma yaptı. Şeyde Avrupa Parlamentosu önünde ve durumun. Muhammet'i karşısında kendisi gözyaşlarını bile tutamadı bu konudan bahsederken. Ona birazdan geçeceğiz ama birkaç haber daha vereyim. 6 60 yıldan beri planktonlar üzerinde yapılmış bir yeni araştırma da var. Bu da Guardian'dan Jonathan Watts imzalı bir haber. El yazmasıyla bayağı tükenmez kalemle de kurşun kalemle yazılmış kayıtlara bakıyorlar. Ve ta 1950 yıllarından beri e, ilk 1965'te mesela ilk böyle naylon torba gibi taşıma torbasından başlayarak plastiklerin planktonlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğuna bakıyorlar denizlerde. Ve fevkalade berbat sonuçlara ulaşıyorlar. Bu da yepyeni bir veri sistemi. Nature Communications de dergisinde e, şey 60 yıllık bir veri tabanına bakıyorlar ve e, yük, okyanuslarda yani hayatın en temel tabanlarından birini oluşturan okyanus sularında büyük bir e, plastik yıkımı olduğunu plastik kirlenmesi olduğunu ortaya koyuyorlar. Bir de e, okyanusların yükselmesiyle, küresel ısınmayla New York Times, bundan dün de bahsetmiştim. New York Times Magazine, New York Times dergisi bütün sayıyı iklim iklim krizine ayırmış. Ve orada Andrea Frazetta'nın çektiği fotoğraflarda bir bölgesinde Bangladeş'in tamamen çamurun suların altında, heyelanın altında kalmış olan bir kasaba ahalisinin hayatta kalabilmek için çam, boğazlarına kadar çamura batıp kadın, çoluk, çocuk dinlemeden ve çıkarttıkları briketleri yeni evlerin inşaatında uzakta, daha yüksekte kurulmuş kasabaların inşaatında kullanmak üzere satarak geçinmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Dehşet verici haberler. Bir başka haber Endonezya'dan 193 milyon oy oy sandığının başına gidiyor. Ve halihazırdaki başbakan başkan Joko Widodo mu yoksa eski general şeyin özel kuvvetlerinin başındaki Prabowo Subianto'yu mu seçecekler ve 20 binden fazla da Görevliyi seçecekler, milletvekilleri, meclis üyeleri vesaire seçecekler çok büyük. 10 milyonlarca dünyanın 17 bin ülkeye yayılmış, 193 milyon 17 bin adada e, bir seçim var e, ve Papua'da başlayıp Sumatra'da sona erecek 800.000'den fazla ver, şey istasyonu var seçim seçmen istasyonu var orada işte oy kullanacaklar fakat orada da çok önemli bir başka sorun var bu konuların bu bölgenin en büyük uzmanlarından biri olan Alan Nairn gazeteci mevcut Joko Widodo'nun rakibi olan yani Jokowi diye biliniyor yeniden seçilmek için uğraşıyor başlıca rakibi de biraz önce söylediğim Prabowo Subianto eski özel kuvvetler askeri komutanı kendisi ve Endonezya'nın uzun zaman diktatörü Suharto'nun korkunç diktatörü Suharto'nun da eski üvey oğlu kendisi ve 2014'teki seçimlerde Jokowi 6 %6'lık 6 puanla kazanmıştı. Fakat Alan Neyhan diyor ki Democracy Now! da inanılmaz planlarını açığa çıkartmış ve bütün dünya basınına koymuş durumda belgeleriyle. O da bir özel kampanya stratejisi toplantısının notlarında sesler filan da var. yer seçimi kazanırsa bütün siyasi mültecilerini ve kendisiyle de işbirliği yapanları tutuklatacakmış <gülüyor> harika bir haber bu ve ayrıca da Endonezya'nın ordusunu bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Suharto diktatörlüğüne ta 1967'den ta 1998'e kadar süren e, yani 30 yıl, 31 yıl süren korkunç diktatörlüğe geri getirecekmiş. Planları bu kendisinin Endonezya bilindiği gibi dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi ve üçüncü büyük demokrasi Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra diye geçiyor. Yani nüfus itibarıyla demokrasisi ne niteliği olarak değil ama demokratik rejimin geçerli olduğu üç büyük nüfuslu ülke. Bir tanesi Hindistan 1 milyarın üzerinde. O da seçime gidiyor ki 6 hafta sürecek. Daha bir haftası bile bitmedi. 1 milyar 900 milyon insan gidiyor. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri. O da 320 milyon yanılmıyorsam nüfusu aşağı yukarı. Üçüncü de bu 200 küsür milyonluk nüfusuyla Endonezya'da gidiyor. Fakat Şok edici şeyler var. Bütün mevcut kendisiyle işbirliği yapanları da yok etme planları yapıyormuş ee, ve bizzat Prabowo bana demişti ki ben bir zamanlar Amerika'nın en sevdiği sarışın çocuktum ama sonradan vazgeçmişler. Yani General Suharto'yu da hatırlatalım. Yani çok kolay unutuluyor çünkü Endonezya deyince ee, yani yaklaşık 400 bin ile bir milyon sivil arasındaki insanı katlederek gücünü ispatlamıştı onun üvey oğlu işte bu ve aynı orduya dönmek istediğini söylüyor General Prabowo artık Washington'da yeterince yararlı olmadığı için defedilmiş ama şimdi tekrar son iki darbe teşebbüsünde bulunmuş şimdi seçimle gelmeye çalışıyor iki darbe de yapmış ve Endonezya demokrasi için demokrasiye hazır değil demiş. Bizzat Elan'ların kendisi mülakatta söylemiş. Gayet maçık sözlü bir insan ve iktidarı ele geçirmeyi ve faşist bir diktatör denmesini istediğini söylemiş. Kendisine faşist diktatör denmesini de istiyormuş. Arzulanan bir şey herhalde. Geçenlerde e, Fuat Keyman'ın, Profesör Fuat Keyman'ın da bütün dünyada sağ liderlerin yükselişinden bahsediyordu. Bu da onun tipik bir örneği sayılabilir. Şimdi gerçekten bir kazanma ihtimali de var. Ve hemen kitle e, tutuklamaları yapacakmış siyasi muhaliflerinin. Ayrıca da Provo'nun kendisine e, yardımcı olan ama kendisini korkutan müttefiklerini de Elimine etmek için onları da tutuklayacakmış. Çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Ve ilginç bir şey daha var. Kazanılma, ihtimali var. Bu Endonezya için gelmiş geçmiş en önemli seçimdir diyor. Alan Neon, ve Bir de şeyden bahsediyorlarmış. Aktivistler kızmışlar çünkü General Prabowo'ya destek vermişler daha önce. Ee, e, yani daha doğrusu şeye destek vermişler işte e, Jokoviye, Jokoviđo'ya. Fakat hiçbir sözünü tutmamış ve kendisinin bizzat e, ailelerin, kurban edilen ailelerin e, e, cin alacağım, yargılatacağım bütün suç işleyenleri dediği halde yapmadığı için kızıyorlarmış ve rakibe verir ya da oy kullanmama yolu ona golput deniyormuş. ...pek çok aktivist golput yapacakmış... ...yani biz oy kullanmayalım diyor... ...bundan daha büyük tehlike olamaz diyor... ...Ellen Nearn gazeteci... ...çok tecrübeli gazeteci... ...çünkü o zaman... ...işte bu yeni dünyanın en son... ...diktatörü olmak isteyen... ...faşist diktatör olmak isteyen... ...kendi faşisti de... ...iktidara getirebilir... ...diyorlar... Guardian Gazetesi de ilginç bir mülakat yapmış kendisiyle. Guardian Gazetesi'nin bir süre olumlu konuştuktan sonra bana demokrasiyi öğretecek sen değilsin diye kovalamış özel uçağında yapılan bir Guardian'daki şeyde <gülüyor> mülakatta bana demokrasiyi öğretemezsin sen demiş ve çok sert atmış. Öfkelenmiş filan. Yani gelecek açısından Endonezya'da çok tatlı şeyler de olmayabilir. Oy kullanmaktan kaçınılmasının ne sonuç verdiğini göreceğiz. Boy seçimlerin boykot edilmesini. Ee, çok uh, ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Kate Lamb yapmış. Bu Palembang'da özel uçağında ee, ve biz kendi ayağı üzerinde duran bir ulus kuracağız sen bana hiçbir şey öğreten, batının bize öğreteceği bir şey yok demiş bir sürü de yalan söylemiş olduğunu söylüyor ayrıntısına girmedim şimdi mülakatın ama zaman zaman yanlış bilgiler verdiğini de söylüyorlar şimdi birazdan bir ara verdikten sonra Greta Thunberg'in Avrupa Birliği'ne yaptığı ...konuşmadan... ...bir bölüm dinleteceğiz... ...durumun vahametinden... ...bahsetmek üzere... ...yalnız birkaç şey daha... E, ...haberle daha özet olarak söyleyeyim... ...birer cümleyle... E, ...iklim aktivistleri... ...tabii bir hafta boyunca Avrupa'nın... ...her tarafında... ...eylemlerde devam ediyorlar... ...tutuklamalarda... ...gözaltılarda sayısı artmış... ...fakat gerileme olduğu da görülmüyor... ...onlara da bakacağız... E, doğal Amerika Birleşik Devleti'nde New York'taki meşhur Doğal Tarih Müzesi, e, Brezilya'nın sadece aşırı saçı e, başkanı Jair Bolsonaro'ya bir Black Tie dedikleri resmi gala yemeği vermek istiyormuş. Çevre, e, fakat e, öylesine çevre e, ha, çevrecilerden. Aktivistlerden, insan hakları gruplarından öylesine bir itiraz, protesto gelmiş ki Amazon'u açıyor diye Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarını bütün kerestecilere, madencilere ve agri e, tarım işletmelerini açacağı için e, açmayı planladığı için ve yerli halkların da bütün hayatlarını mahvetmeyi planladığı için protestoya boyun eğmek zorunda kalmıştı. İlginç bir haber bu doğal tarih müzesi iptal etmiş. Resmi yemeği veremiyormuş. Kızmıştır herhalde çok. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni çevre bakanı diyebileceğimiz İçişleri Bakanı da şeylerden çıkar çatışmasından lobicilerinden, petrol lobicilerinden ağır para aldığı gerekçesiyle yeni soruşturmaya uğramış. Çevre en başına çevre bakanlığı demek olan İçişleri Bakanlığı'nın başına da devasa bir çevre yıkıcısını getirdiler. Ee, son olarak da şey söyleyelim. Kızamık dünyada %300'lük bir artış göstermiş ve çok bulaşıcı bir şey enfeksiyon. 100 bin kişinin ölümüne yol açıyormuş her sefer her yıl. Ve özellikle de çocukların olduğunu söylemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler özellikle bazı ülkelerin Hindistan, Madagaskar ve Ukrayna gibi ülkelerin çok etkilendiğini söylemişler. Ama birçok yerde aşıya ulaşılamadığı için öyle olduğu belirtiliyor. Türkiye'de de bu seçim bitmek tükenmek bilmeyen... ...seçim komedyası... ...trajik komedyası... ...devam ediyor... Göre, ...görülebildiği kadarıyla... ...ve... E, e, ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nden... ...olağanüstü itiraz gelmiş... ...Kılıçdaroğlu da baskı altındaki... ...yüksek seçim kurumlar çağrı yaptı deniyor... ...hukuktan ayrılma diye... ...tarihi sesleniş yaptığını söylüyor... Cumhuriyet gazetesi bir gün gazetesi de içi boş 3 bavul Büyükçekmece ve Maltepe ile ülkeyi günlerce oyalayan Adalet ve Kalkınma Partisi sürecin sonucunu beklemeden yüksek seçim kuruluna başvurdu. Adalet ve Kalkınma Partili Yavuz Dilekçe'nin verilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede önceki argümanlarından vazgeçti. Tek ortak nokta gariplik hissi deniyor. Evrensel de milli irade diyenler sandık iradesini tanımıyor diye manşet atmışlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilçe ilçe itiraz yetmedi. İstanbul'da fark kapanmayınca olağanüstü itiraz ederek seçimlerin yenilenmesi başvurusu yaptı deniyor. Onlara da ne olup bittiğini de elden geçirmeye çalışacağız. Maltepe'de oy sayımı bitti bundan sonra neler olacağını da daha sonra... Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Kihana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé, devenir chevalier rang. Et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts, ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un pur chevalier connu sous le nom de Don Quichotte de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, sonné taureau, tu es tombé trop bas. Es trop garri tu tourisabominable le monde écoutez- moii un chevalier de fille oui c'est moi donc seigneur de la mancha pour toujours au service de'honneur car j'ai l lanar moi Côté, sans peur. Les hommes de l'histoire la gloire Et moi, je suis Sancho, Sancho Sancho Sancho son Valet J'en suis fier Regardez-moi Les Jacques Brel 90 yaşında Ve 35. ölüm yılı bölümünde anmaya devam ediyoruz Geçen haftadan başlamıştık Bütün hafta boyunca Hatta ondan da önce başlamıştık Bu şarkısı da Manşalı Adam Manchalı Adam Don Quixote müzikali Ve Besteciler Joe Daryon ortak şeyi Joe Daryon daha doğrusu ama sözler yanılmıyorsam Berlin ve şöyle diyor dinle beni sefil dünya çirkilmez dünya yeter artık bu kadar çok düştün sen fazla gri oldun boz oldun çok çirkinsin iğrensin dinle beni bir şövalye sana meydan okuyor ben Don Quixote'yim Mança'nın Efendisi ve onurumu sonuna kadar da e, savunacağım. Çünkü kendim olmaktan onur duyuyorum. Korkusuz ve tek şeyim tarihin rüzgarı benim içimde esiyor ve tarih ne olursa olsun şan şerefe götürmek üzere benimle beraber diyor. Ejderhalar, canavarlar, cadılar vız gelir. Erdem benim bayramdır diyorlar. İlginç bir şarkıyı dinleterek devam ettik şimdi başka bir kişiliğe geçiyoruz Greta Thunberg'e iklim aktivisti 15-16 yaşına geldi ve Avrupa Birliği liderlerini 3 ayrı zirve düzenlemekle suçluyor Brexit üzerine ve bir tanesinin bile o korkunç önümüze kapımıza dayanmış olan iklim krizinden bahsedilmemiş olması Avrupa'nın siyasi liderlerine Avrupa'daki parlamento seçimlerinden hemen önce Mayıs'ta olacak onlardan önce siyasi liderlere de ciddi bir tehlike işareti veriyor ve okul kırma grevi e, hareketlerinin başlatıcısı Greta Thunberg Diyor ki eğer politikacılar ciddi olsalardı iklim değişikliğine bütün zamanlarını vergilerle ya da Brexit gibi konularla geçirip harcayıp bitirmezlerdi. Çok net her zaman olduğu gibi son derece net dobra bir konuşma yapıyor. Ve siyasetçiler hiçbir eylem almıyorlar iklim değişikliği konusunda ve doğal dünyaya gelen tehditler konusunda işe yaramıyorlar. Ve evimiz diyor yıkılıp gidiyor tıpkı e, dün de e, sözünü etmiş olduğumuz gibi katedralin yanmasına da gönderme yapmış Dame katedralinin ve evimiz yıkılıp gidiyor yanıp tutuşuyor ve liderlerimiz hala buna uygun şekilde davranmaya başlamadılar çünkü bu anda görmüyoruz onları diyor İsveçli 16 yaşındaki öğrenci kız ve kendisi gene oralarda trenle geliyor Strasburg'a, İsveç'ten. Çünkü uçak kullanmıyor. Yakıt, fosil yakıt kullanmamak için. Ve sadece Avrupa parlamenterleriyle Strasburg'daki Avrupa Birliği yetkililerin bulunduğu bir yerde toplantıda oldukça önemli bir konuşma yapıyor. Şimdi birkaç dakikasını vereceğiz onun. Yani evimiz Paramparça olsaydı kendi evimiz o zaman liderlerimiz bugünkü gibi davranmazlardı diyor. Çünkü kendi evimiz yıkılıyor olsaydı 3 tane Brexit zirvesi yapıp hiçbir iklim zirvesi yapmadan iklimin ve çevrenin yıkılışı gözümüzün önündeyken bunun zirvesini yapmadan geçirmezdiniz diyor. Ve iklim değişikliği bazı Avrupa Birliği'nin düzenli toplantılarında, zirvelerinde bazen ele alınsa da Hiçbir zaman Brexit gibi göçmen sorunları ya da Avro bölgesi krizi gibi, para krizi gibi, mali kriz gibi ele alınmıyor Monopolize başat durumu gelmiyor Avrupa'nın liderleri tarafından 10 dakikalık konuşması sürekli alkışlarla kesiliyor ve 30, da, 30 saniye boyunca, yarım dakika boyunca ayakta alkışlanmış Greta Çok ilginç aslında Alkışlıyorlar kıyamet ondan sonra da devam ediyorlar ama hayatlarına eskisi gibi O da bir ayrı bir şey Zaten konuşmaya başlamadan önce Greta Thunberg Oradaki pek çok kişi ayağa kalkıp alkışlamışlar Ve fotoğraflarını çekmişler Görülüyor videoda da ve 6. kitlesel yok oluştan bahsettiği zaman bahsetmeye ve onu anlatmaya başladığı zaman Greta'nın genç kızın sesinde de titrem, titremeler oluyor boğulma oluyor ve diyor ki yani normalin 6 kat hızlı bir şekilde yok oluş oranı hızı var diyor ve her Allah'ın günü her gün 200'e yakın tür yok oluyor diyor. Derken yani böyle verimli üst toprakların erozyonu ormansızlaşma yağmur ormanlarının yok oluşu toksik zehirli hava kirlenmesi böceklerin yok oluşu ve yaban hayatının yok oluşu okyanuslarımızın asitlenmesi bütün bunlar feci gelişmeler ve mutlaka tedbir almalıdır alınmalıdır diyor. Ona bir su veriyorlar, alkışlıyorlar. Yani bayağı ağlıyor. Gözlerini silip devam ediyor ondan sonra da ve bir daha da böyle bir ağlama durumu falan olmuyor. Daha önce Avrupa Birliği kurumlarında da konuşmuştu. İklim değişikliği zirvesine Katowice'de, Polonya'da Dünya Ekonomik Forumuna katılmıştı Davos'ta ve İsveç parlamentosunun dışında ilk greve başladığından bu yana yüz binlerce hatta milyonu aşkın bir buçuk milyona yakın o civarda öğrencinde bütün dünyada sokaklara fırlamasına yol açmış bir hareketti. Ayrıca Avrupa Birliği'ne bir konuşma daha yapmıştı Jean-Claude Juncker'in yanı sıra yanında ve Avrupa Birliği'nin iklim hedeflerini en az iki katına çıkartması gerektiğini olanca düz bir dille söylemişti. O zamanlar başta Antonio Tajani, Tayani olmak üzere yani konuşması olmaz mı filan demişlerse de engellenememişti. Yeşillerin desteklediği konuşması bir çocuğun ne işi var filan dedikleri halde ve Pazartesi günü konuşmasında ayrıca Notre Dame, Paris'teki Notre Dame katedraline de referansta bulunuyor ve katedral gibi düşünmemiz lazım kubbeyi ve bütün gök kubbeyi iklim değişikliğini katedral şeklinde düşünmemiz gerekir diye çok önemli bence bir noktaya da dile getiriyor noktayı ve hala harekete geçmek için çok geç değil geniş çaplı bir vizyon olması lazım cesaret gerekiyor çok çok canlı bir azim gerekiyor büyük bir azim gerekiyor şu anda hareket etmek için ve e, bu kubbeyi yenilememiz için tavanı bütün nasıl yeniden kuracağımız şeklindeki detayları bulabilmemiz için bulabilir miyiz bulamaz mıyız onu da bilmiyoruz ama bunun temellerini atabilmemiz için şu anda büyük bir kararlılıkla harekete geçmemiz şart başka e, türlü söylersek başka bir deyişle katedral tipi düşünmek gerekiyor sizden rica ediyorum. Lütfen uyanın ve gerekli değişiklikleri yapın diyor Greta Thunberg. I want you to act as if the house was on fire. I have said those words before and a lot of people has, has explained why that is a bad idea. A great number of politicians have told me that panic never leads to anything good. And I agree. To panic, unless you have to, is a terrible idea. But when your house is on fire and you want to keep your house from burning to the ground, then that does require, require some level of panic. We are in the midst of the sixth mass extinction, and the extinction rate is up to 10,000 times faster than what is considered normal, with up to 200 species becoming extinct every single day. Erosion of fertile topsoil, deforestation of our great forests, toxic air pollution, loss of insects and wildlife, the acidification of our oceans. These are all disastrous trends being accelerated by a way of life that we, here in our financially fortunate part of the world, See, it's all right simply carry on. Our house is falling apart. And our leaders, need to, our leaders need to start acting accordingly. Because at the moment they are not. If our house was falling apart, our leaders wouldn't go on like you do today. You would change almost every part of your behavior. As you do in an emergency... If our house was falling apart, you wouldn't hold three emergency Brexit summits and no emergency summit regarding the breakdown of the climate and <laughs> environmental. <laughs> the EU elections are coming up soon, and many of us who will be affected the most by this crisis, people like me, are not allowed to vote. Nor are we in a position to shape the decisions of business, politics and engineering, media, education, or science. Because the time it takes for us to educate ourselves to do that simply does no longer exist. And that is why millions of children are taking it to the streets, school striking for the climate, to create attention for the climate crisis. You need to listen to us, we who cannot vote. You need to vote for us for your children and grandchildren. What we are doing now can soon no longer be undone. In this election, you vote for the future living conditions for humankind. And though the politics needed do not exist today, some alternatives are certainly less worse than others. And I have read that some parties do not even want me standing here today because they so desperately do not want to talk about climate breakdown. <clears throat> to do your best is no longer good enough. We must all do the seemingly impossible. And it's okay if you refuse to listen to me. I am, after all, just a 16-year-old schoolgirl from Sweden. But you cannot ignore the scientists, or the science, or the millions of school-striking ch school children was striking for the right to a future. I beg you please do not fail on this. Greta Thunberg 16 yaşındaki İsveçli iklim, iklim aktivisti geçen 20 Ağustos'tan bu yana ayakta yılmak, durmak bilmeksizin mücadele veriyor. İnanılmaz netlikte konuşmalar yapıyor ve dünya forumlarının neredeyse tamamında gelip sesini duyuruyor sonuncusu da işte dün Avrupa parlamentosunda seçimlerden hemen önce yaptığı konuşmaydı Strasbourg'da burada çok önemli birçok önemli noktaya temas ediyor ama en dikkat çekici şeylerden bir tanesi Avrupa seçimleri yakın o olduğunu herkes bildiğini hatırlatıyor ...ve çok önemli bir şey daha hatırlatıyor... ...bizim kuşak oy kullanamıyor... ...yaşımız tutmuyor diyor çünkü... ...18'in altında... ...o zamanda... E, ...Avrupa parlamenterlerini... ...bilim insanlarına... E, ...kulak vermeye... ...yani bilim dünyadaki... ...bütün ciddi bilim insanlarının... ...artık tehlikenin tamamen kapıda olduğunu söylüyor... ...ve bir de milyonlarca... ...çocuğun okul grevlerinde... Dünyanın dört bir tarafında ayağa kalkmış olduğunu söylüyor. Ve bu seçimde diye hatırlatıyor Greta Thunberg, Avrupa'lı parmanterleri. ileride nasıl, hangi şartlar altında yaşayacağı konusunda, gelecekteki yaşamları konusunda oy kullanacaksınız diyor. Ve Notre Dame'a da yapıp yangınla, ...katedral şeklinde... E, ...düşünmemiz lazım... ...büyük o kubbelerin... ...boyutunda düşünmek lazım... ...iklim değişikliğiyle mücadele edebilmek için... ...hala çok geç değil diyor... ...ama büyük bir uzak görüşlülük... ...büyük bir cesaret... ...büyük bir kararlılık gerekiyor... ...şu anda hareket etmek için... ...ve bizim adımıza da siz oy kullanacaksınız... ...diyor Avrupa Parlamentosu'nda... <gülüyor> ...ve biz... ...bütün detaylarını bilemiyoruz... ...nasıl yapacağını ama siz... Bilime kulak vererek bunu yapmalısınız. Katedral düşüncesi lütfen uyanın ve gerekli değişiklikleri yapın diye söylüyor ve yarım dakika kadar tamamen ayakta alkışlanıyor. Biliyorum diyor bazı partilerin, bazı temsilcileri her ne pahasına olursa olsun iklim yıkımından bahsetmemek için benim burada konuşmamı da engellemek istiyorlar. Ama bu bu işi kurtarmaz diyor. Lütfen yardımcı olun ve birlikte değiştirelim. Bizim adımıza siz değiştirin. Bizim bizim görevimiz değildi. Biz sizin görevinizi üstlendik demeye getiriyor. Daha önceki konuşmalarından da bildiğimiz gibi. Greta Thunberg, Jennifer Rankin'de de Strasbourg'dan bu konuşmayı bildirdi. Guardian'dan. Guardian'dan aldık videosunu da zaten. Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Evet can yok. Bugün izinli o iklim peşinde koşuyor. Beraber yapacağız. peşinde İklim grevleri ve iklim iklim ayaklanması bütün e, Türkiye'ye de yayıldı. İl, Aa, ne ala. İlginç bir gelişmeler dizisi var. Onları takip etme çalışıyor o da. Evet. Biraz yüksek sesle konuşabilir misin lütfen? İklim derken tabii e, iklim derken de bu e, zaten biz de ondan bugün malum iklim mültecilerinden bahsedeceğiz. Cengiz sesin az geliyor birazcık daha yüksek lütfen şey yapalım mı? Son kez Allah Allah her zaman konuştuğum şekilde konuşuyorum ama şimdi nasıl? Şimdi biraz daha iyi galiba ama gene de düşük. speaker'ı siz... açmışım galiba Ondan Tamam şimdi, şimdi, attım, şimdi tamam şimdi iyi tamam. tamam. Şimdi e, bu. Tarur'un makalesine istinaden bir küçük tartışma başladı Washington Post'ta değil mi? Hmm. İşan epey kapsamlı bir makale yazdı. Bu orta Amerika'dan gelen evet. ve kuzeye doğru yürüyenlerin. Ee, yani bu e, Trump'ı e, taciz etmek falan değil, yani o, oradaki e, iklim meseleleriyle alakalı e, evlerinden, barklarından ayrıldıklarını e, e, belirten e, epey de kapsamlı bir makale yazdı İçhan Tarur. E, tabii öyle ama tabii bu, bu maalesef e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yani en azından e, yönetim ne, nezdinde... E, değerlendirilmiyor böyle değerlendirilmiyor en azından yani evet tam tam tersini aslında tamam geliyorlar diyor. evet işgale geliyorlar diyor halbuki yani o senin sözünü ettiğin makalenin altında yapılmış çok ayrıntılı bir araştırmanın sonuç verileri de var yani Tahıl evet. üretilemiyor artık... O ...iklim değişikliğinden tabii. dolayı... ...aç insanlar... ...yerlerinde evet. yani içecek suları da yok... ...kuraklık var... ...dolayısıyla da ancak başka yere gitmek... peşinde ...bin yıldır konuştuğumuz mesele... Evet. Tabii, tabii. ...yalnız bu burada... ...yani yine yeri gelmişken... ...hatırlatalım... ...yani... ...yürüyebilen ve uçabilen... ...mahluklar... Ya çünkü buna biliyorsun hayvanlar da dahil. Evet, yani evet, sadece tabii. insanlar değil. Ya eğer doğdukları yerde kendilerini emniyette hissetmezlerse illaki kaçarlar. Evet. Yani bu bunun önünü almak mümkün değil. Yani o duvarla muvarla falan olacak şey değil yani. O duvar da delinir. Evet, duvar. Ya başka da... yollar bulunur evet, yani. Evet. Bu, bunun bu mümkün değil bunu engellemek yani. yani hayvanla... Çünkü hayatta kalma mücadelesi. Aynen bu? öyle ve yani şimdi Bill MacKibin yeni bir kitap daha yazdı. 30 yıl sonra End of Nature'dan sonra daha, daha henüz kitabı görmedik ama üzerinde yapılmış bir mülakat var ve tam da bunu anlatan bir bölümü de var. Yani New York Times'daki işte senin sözünü ettiğin makale üzerine de konuşuyorlar. İklim değişikliği bütün ülkelerini bu göçmenlerin terk edip gitmelerindeki özellikle üç ülkede yani Guatemala, Honduras ve El Salvador'da Evet, yani Orta Amerika'nın dört ülkesinden üçü, üçü evet. evet, beş ülkesinden üçü evet. Ve bunu istedikleri için değil, öylesine derin bir kuraklık ve cehennemi Tabii. var ki başka hiçbir şey yetiştiremediklerinden artık e, yani dünya küçülüyor diyor e, teorisi o şeyin Hı -hı. shrinking diyor, yani büzüşüyor diyor. Mark Cuban. Mark Cuban. Ve onun üzerine de işte onlar da kaçmak zorunda kalıyorlar. Başka hiçbir izahı yok bunun. Mümkün değil. Evet. Yani ve, bu, ve bu sürecek yani. Bu da yeni başladı öyle diyelim. Evet aynen öyle maalesef. Trump biraz okursa iyi olur ama zor. Ya çok iyi biliyor tabii de aslında işte petrolcülerin adamı olduğu için ve kömürcülerin falan maalesef öyle işte. Allah evet neyse e, onu e, e, ümiliyle baş başa bırakalım. E, şimdi bu e, çevre mültecileri e, artık kavramı giderek yerleşiyor e, ve herhalde önümüzdeki e, yani işte önümüzde kalan yıllar diyelim <gülüyor> e, çünkü dünyanın nereye gittiği belli değil malum. Ee, da herhalde çok daha sık gündeme gelecekler yani uyku, uyku, uyku, rakamlar uçuşuyor ve bu bu kavram üzerine konuşmuştuk daha önce açık gazde ee, epey eski bir kavram aslında yani e, environmentel refüjiz e, e, ama şimdi e, gündeme geliyor yani şimdi şimdi artık e, dillere pelesenk olmaya başladı e, ve bu, bu sürecek tabii Şimdi e, işin bir boyutu daha var. Bu çevre deyince. Tamer orada mısın? Buradayım da öksürüğüm tuttu. <gülüyor> Mikrofonu ha. kestim. Onun için beni duymuyordu. Şimdi tamam. geçti. Hı, geçmiş olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet İstanbul'da koyu bu, bu arada. İstanbul'da tabi e, e, Buz gibi bir hava var. Hem de bir de şey tabii ama yani bir de son derece yani hat fazla bir bir hava kirliliği Kirlilik de var. De var evet. Evet tabii. Ama bize bir şey olmaz abi. Devam et. <gülüyor> şimdi şimdi bu bu yani çevresel sorunlardan ötürü yerini yurdunu terk edenlere ilaveten eden bu e, mültecilik halinin yarattığı bir başka sorun daha var. E, Bundan hiç bahsetmedik daha önce. E, mültecilerin e, çevreye verdiği zarar. Hmm. E, böyle bir şey var. Yani Çünkü e, mülteciler ya, isteyerek değil tabii. E, çünkü büyük büyük kitleler halinde geldikleri zaman... Yani tabi tabii söz konusu değil bu söylediğim ama yani binlerce kişi başka bir yere göçtüğü anda orada bir biraz çekirge gibi yani hiçbir şey bırakmıyor. İşte bu Afrika'da falan çok yaygındır ve Afrika'daki e, e, mülteci programlarında e, yani care and maintenance de denilen, yani mültecilere bakım için düşünülmüş programlarda bu çevresel etki her zaman dikkate alınır. Çünkü hakikaten e, gelirler, yerleşirler ve o, o orada e, ot bitmez ondan sonra. Normal tabii yani. Çünkü e, canlarını kurtarıyorlar. Ve e, bir de şimdi böyle, boyutu, böyle bir boyutu var. Şimdi bunun evet. en e, e, görünür olduğu yer şu sırada bizim coğrafyamızda Suriye tabii. Yani. Evet. O mass displacement denilen literatürde yani kitlesel hareketlerin bir diğer sonucu da çevreye verilen zarar. Yani bunu da bir kenara yazmak lazım. Yani çok korkunç bir şey tabii. Yani iç iç savaşla bağlantılı. Yani insanlar gene aynı şekilde başında söylediğimiz gibi keyiften gitmiyorlar tabii. Yani. E, savaş olduğu için kaçıyorlar haliyle gene. E, camlarını kurtarmak üzere. Ama bir de böyle bir sonucu var. E, evet yani zaten e, Orta Doğu'daki işte başta Suriye olmak üzere çeşitli çatışmaların da en önemli sebeplerinden bir tanesi de süre giden kuraklık en, en önemli etkilerden bir tanesi. Yani e, Fevkalade ciddi bir iklim etkisinin de hissedildiği Suriye'deki muazzam göçmen şeyine de yol açtı. Aynı şeyin Irak'ta ve Afganistan'da da olduğundan tabii ki söz etmemiz lazım yani. Bu Suriye'de bir bir çok eski bir sorun daha var. Bunu söylediğimle bağlantılı olarak bu suyun yanlış kullanılması meselesi. Suriye'deki barajlar yani Fırat üzerindeki barajlar bu ee, yanlış barajlar ee, şey çok yani güneşin etkisine çok açık barajlar öyle yapılmaması gerekiyormuş Bununla ilgili bir ciddi makale okumuştum zamanında ee, buharlaşıyor Çünkü su Yanlış baraj yani. <gülüyor> evet zaten bütün barajların da yanlış olduğuna <gülüyor> dair. <gülüyor> o da yeni yeni ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, tabii tabii Kalif Çin. Kaliforniya'da mahv olmuş durumda var kuraklıktan. Çin? Evet Çin de aynı, Çin. aynı şekilde. O, o o üç kanyon üç kanyona yapılan. Üç boğaz o. evet. Üç boğaz üç boğaz o depremi tetikliyor biliyor <gülüyor> evet yani neyse bu konuyu şimdi bizden kâbus. herkes nefret edecek bu kabus senaryolarını <gülüyor> tekrar gündeme getirdik diye zaten Ömer hiç susmuyor diyor. Şimdi bu e, meseleyle alakalı az önce azın ettim yani çevreye verilen yani müteci e, halinin çevreye istemeyerek verdiği zararla bağlantılı olarak e, bir rapor yayınlandı e, yakında bu üçüncü yılıyla alakalı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasının yani Mart 2016 tarihinde o raporda epey bir bilgi var. Biraz onun üzerinden gidelim diyorum çünkü Türkiye'yi de tabii ki ilgilendiriyor. Ama bu, bu konudan başlarsak şu sırada hali hazırda ee, bu 5 e, ada yani e, Türkiye'ye en yakın olan 5 ada yani Midilli, Sisam e, Sakız e, Leros ve Kos e, adalarındaki e, dur durum tam da bu e, yani adalar dolup taşıyor ve e, e, çok ciddi bir zarar var yani çevreye verilen e, zarar var rakamlar hakikaten ürkütücü mesela Midilli'deki kampın kapasitesi orada bir meşhur bir kamp var biliyorsun içinde her türlü şeyin döndüğü evet. ve Yunan makamlarının bir türlü düzenli, düzene koyamadığı Moria kampı Moria. kapasitesi 4000 bin, 7300 bin kişi yaşıyor içinde <gülüyor> biraz sıkışırlar olur canım ne olacak ama kabus tabii yani ondan sonra Sisam e, felaket orası e, en kötüsü Sisam oranın kapasitesi 1000, e, 1000 bile değil 900 küsür e, bulunan e, orada bulunan mülteci sayısı 4400bine 4400 öyle mi? Yani. Ee, Morya Kampı'nda Midili'deki ne, ne dedin? 4000 mi kapasitesi? 4000 kapasite 7300 kişi ıı, var. Evet. O gene sisam felaket yani Çok zor. Evet. Ee, Sakız 1300 kapasiteye 1600, e, 1600 militeci Leros bin kapasiteye bin yüz o nispeten e, sürdürülebilir bir, bir durum var e, kos, e, KOS daha e, KOS'ta yer var <gülüyor> KOS'ta kapasite bin e, orada bulunan e, mülteci sayısı da aşağı yukarı dokuz yüz yani e, bu e, süre gelen bir sorun çünkü daha önce bahsetmiştik e, tekrar açık kastede bu e, Avrupalıların bayıldığı e, anlaşmadan sonra yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan bu Mart 2016'da yapılan anlaşmadan sonra e, il, iltica devam ediyor. Aslında bitmedi. 125 bin kişi e, e, gelmiş durumda Yunanistan'a Türkiye'den. Evet. evet. Yani bir, burada bir sorun var. E, hala. Yani tabii bir e, 2015 ve 2016'nın ilk üç ayında olduğu gibi toplam bir milyon küsür insan geçmişti o zaman. O kadar değil tabii ama olsun yani bir şey akmaya devam ediyor. Şimdi bu bir iki rakam vereyim bayağı bir iş yapılıyor tabii yine de Türkiye tarafında. Ee, mesela bir buçuk milyon mülteciye bunlar hep mart 2016'dan bu yana e, yapılan işlerle ilgili veriler bir buçuk milyon mülteciye her ay e, 120 lira e, nakit para veriliyor e, Harcayabilsinler diye istedikleri yerde harcıyorlar yani böyle bir sistem var e, yiyecek ilaç e, ne isterler sağlıyorlar e, fatura öde, ödeyebiliyorlar ee, ve ağırlıklı olarak bu en savunmasız, en kırılgan ailelere veriliyor. Çok büyük bir para değil ama kişi başına olduğu için e, yani bir anlam, e, 4-5 kişilik ailede e, bir, bir anlam ifade edebiliyor yani. Fena değil hani diyorlar ya e, siyasetçiler bunlar e, bir elleri yağda bir elleri balda diye onun için söylüyorum. Evet. O, bu rakamları e, günde 4 liraya geliyor yani verilen yardım <gülüyor> öyle mi? Evet. <gülüyor> evet. Evet. evet. Tepe tepe kullanırlar canım. Tabii ha. o bir yeni bir Bolu Bey var biliyorsun. Evet, ha, evet. ondan da 2 ba dakika bahsedelim istersen. E, e, i̇şte bu yani bu bu rakamları versek acaba ikna olur mu? Bilmiyorum. Bu yeni seçilen bu e, belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden şimdi Cumhuriyet Halk Partisi evet. ha? adını Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Adını maalesef ve hala devam ediyor konuşmaya biliyorsun yani bir yalanlandı, bir bide şey söylendi. Aynı şekilde e, iyi partide devir. E, şimdi bir yönetici var. O da benzer şeyleri söyledi. duruyor. Yani Bolu yeni belediye başkanı yardımı kesti. Çünkü onlar zaten zengin gayet iyi durumdalar filan dedi. Suriyelilere yardımı kesme gerekçesini de onlar bizden iyi, herkesten iyi yaşıyorlar. Ben bunu biliyorum dedi. diğerleri elleri yağda, bir elleri balda. Evet. E, çok zenginler dedi. Şimdi e, biz de ver, rakamları e, vermeye devam edelim madem. E, 410 bin mülteci çocuğu Mart 2016'dan bu yana eğer okula e, gitmeleri halinde e, ve okulu bırakmalarını önlemek için e, destek e, alıyorlar. E, ve üstelik cinsiyete göre de değişiyor. Kızları e, tabii değişiyor. 40 kızlar önde yani kızlara daha fazla yardım veriliyor. 35 ila 60 Türk lirası aylık. Ee, işte bu, tamamen çocuklara yönelik bir destek bu. Çok büyük bir para değil tabii ama işte ki kitabını alsın falan diye. Ee, 400 bin mülteci çocuğu e, Türk okuluna entegre e, etmek için Türkçe dil eğitimi e, almış o zamandan bu yana yani Mart 2016'dan bu yana. Ee, 60 bin e, mülteci çocuğu e, derslerden faydalanmış özel e, derslerden ve 136 tane yeni okul inşa edilmiş. Yani e, Türkiye'deki e, sisteme yük bindirmemek üzere yapılmış işler bunlar. Önemli. Evet bunları kim inşa ediyor? Hangi ee, Yani o ortaya yani farklı e, uluslararası Avrupa farklı uluslararası veya ulusal e, sivil toplum kuruluşları evet. e, bunları icra ediyor. Yani. Tabii yerel yöneticilerle birlikte. 5 evet. e, milyondan fazla e, birinci seviyede e, sağlık hizmeti e, verilmiş. Ee, ve yaklaşık 650 bin mülteci çocuğuna da aşı yapılmış. Yani, e, dikkat çekici rakamlar bunlar. E, 650 bin çocuk e, evet. aşı. Ee, pardon da... bir şey soracağım. Ee, çok detay olacak ama aşılar arasında kızamık da var mı? Çünkü... <gülüyor> var tabii. <gülüyor> Önem <Öyle mi>? Çok <gülüyor> önemli. Yüzde <Yani, muaz> <gülüyor> 300 artmış durumda. <gülüyor> evet. Salgın var yani. Yan ediyor yani. Evet, evet, evet. <gülüyor> Salgın. Evet. Ve sadece yani pek çok yerde var. Değil evet. mi? Evet, evet, Yani yeni bir açıklama yapıldı işte. Avrupa'da, Ukrayna'da da var. Hindistan'da da var. Madagaskar'da da var. Böyle de New York'ta var asıl. New York'ta yoksun kesimlerin arasında işte rivayette şey yaygın olunca yani aşı iyi değildir filan diye özellikle Hristiyanlarda evangelistlerde filan yaygın yaptırmıyor. Olmaz falan da istemez. Ee, bilmiyorum. Evet olabilir. Yani ona göre bayağı ciddi bir şey başlamış. New York yasakladı bütün şeyleri. yani Mutlaka zorunlu hale getirdi New York'a. Yani New York'tan Ukrayna'ya böyle bir çok ciddi salgından bahsediliyor. Kısamlık salgı. Ne dersin? Sanırım daima ileri. <gülüyor> daima <değil mi>? Evet. <gülüyor> daima daha fazla kesiliyor. <gülüyor> evet. Melamet. Şimdi bütün bu işleri yapabilmek için verilen rakamlar böyle bir hani bir milyarlar uçuşuyor ya. 2016-2017 için 3 milyar, 2018-2019 için de yine 3 milyar, toplam 6 milyar avroluk bir vaat. E, Avrupa Birliği tarafından biraz daha sese gene şey, bir 4... düşüm oldu. Allah Allah. Şimdi bu 6, Heh, milyar, şimdi e, avronun, 6 milyar avronun 4 milyarı Avrupa Birliği bütçesinden 2 milyarı da AB üye ülkelerden e, zenginliklerine göre geliyor. E, şubat e, 2019 Mart 2019 itibariyle tahyüt edilen 4.2 milyar yani şubat e, projelendirilmiş anlamına söylüyorum. Bunun 2 milyarı ödenmiş, tahsil edilmiş ve projeler sürüyor. Çünkü şunu da dikkate almak lazım. Yani Suriye'de iç savaş daha tam anlamıyla bitmedi. Evet. Hatta tekrar alevlenebilir bu İdlib meselesinden dolayı ama savaşın bitimiyle veya insanları yerinden eden olgunun sona ermesiyle o, o evlerinden başlarından e, e, onları terk etmek zorunda kalan insanların oraya oralara geri dönmesi e, arasında her zaman bir, e, e, bir bir bir bir zaman var bir vakit vardır yani öyle hemen e, atlayıp dönmezler çünkü bir de oralar tahrime aredil muazzam bir tahribat var. O yüzden yani mültecilerin daha Türkiye'de bir müddet daha yani hatırı sayılır bir müddetende kalmasını beklemek gerekiyor tabii. Evet. Yani ee, ama belki bu Türkiye'nin üyeliği yani bu Parlamento Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra yeni seçimlerden sonra üyeliği tamamen askıya almak hatta durdurmak gibi iddiaları olan başkan ha. seçilirse ne olacak? Ab bunun bunun bir bağlantısı yok zaten Avrupa Birliği'nin Türkiye ile artık yani e, ilişkileri he, bir üçüncü ülkeyle e, olan e, ilişkiler gibi yani Mısır'la hmm. ilişkisi neyse Türkiye ile de öyle yani işte bu e, bu müzteci anlaşması devam edecek tabii yani evet. bu ad hoc e, ilişki yani onun da ötesinde bir şey olmayacak bir iki rakam daha vereyim e, Polonya ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim sonra. Şimdi Türkiye'den e, bu e, Mart 2016'da yapılan anlaşmada Türkiye'den yeniden iskan yani resettlement e, e, boyutu da e, vardı. Ondan da söz etmek gerekiyor. Bu hı hı. E, Türkiye'den hep topu 18 bin mülteci iskan edilmiş durumda yeni başka ülkelere Avrupa ülkelerine hı hı. biz istemeyiz diyenlerde Danimarka, Macaristan tabi, İrlanda, Polonya Romanya, Slovakya Britanya Çek Cumhuriyeti ve Kıbrıs biz Türkiye'den almayız demişler. 18 bin top. topu. Es yani büyük bir rakam değil onu demek istiyorum. <gülüyor> evet yani nedir ki zaten biraz Hiç. önce e, hakikaten <gülüyor> sözü bile edilmez ama işte böyle bir çarpıtmaya uğradı durum. Hakikat yani. Ya. Ya. Yunanistan'dan da e, yeniden iskan resettlement söz konusu. E, oradan da happy topu 22 bin e, mülteci almışlar. Aynı e, ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri yani. Ee, Polonya dedik Polonya almayan ülkelerden bir tanesi Polonya e, ve Avrupa Birliği ile ters giden bir ülke Macaristanla birlikte malum e, Slovakya da aynı yoldaydı ama sanki bu son e, devlet başkanı hoş icracı değil ama e, seçimiyle e, belki e, biraz yavaşlayacak ama e, Polonya'da işler eskisi gibi devam ediyor Avrupa Komisyonu da Polonya'ya ikazlarını sürdürüp duruyor bir ihlal prosedürü başlattı ondan bahsetmek istiyorum kısaca bu ihlal prosedürü hakimleri ve savcıları ilgilendiren yeni bir disiplin rejimi getirdi Polonya hükümeti ve Hakim ve e, so savcıların bağımsızlığını baltaladığını e, düşünüyor komisyon. Ve Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın gerektirdiği şekilde onları siyasi kontrolden korumak için gerekli güvenceleri sağlamadığını hmm. e, düşünüyor ve yazıyor. İhlat prosedüründe bunlar yazıyor yani. E, yargıçlar ve e, savcılar kararlarının içeriği nedeniyle disiplin soruşturmaları prosedürler ve sonuç olarak yaptırımlarla karşı karşıyadır diyor. Bir ülkeyi hatırlatıyor mu sana başka bir ülkeyi? Yok. Polonya'ya mahsus değil mi? Polonya'ya mahsus. Leh usulü. Leh. Evet. Evet. Can olsa bulurdu bence. Evet Ama yok maalesef. Yok, ben de evet. bulamadım. Ben de bulamadım hay Allah. Neyse. Yargıçlar verdikleri kararların içeriği nedeniyle disiplin soruşturmaları, e, polis prosedürler ve sonuç olarak yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirlermiş. Hmm. Allah Allah. Görüyor musun? Ne tuhaf şeyler. Çok, çok ya. acayip. <gülüyor> Bizde hiç böyle bir şey söz konusu değil. Yok, söz konusu hayır, Aynı komisyon Polonya'nın yükümlülüklerini yerine getirmediği görüşünde Avrupa Birliği temel haklar şartı ve tabi AB Antlaşması'na göre leh vatandaşlarının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme huzurunda etkili bir e, hukuk e, ve adalet sistemine e, sahip olmaları gerektiği e, e, gerekçe bu. E, buradan kalkarak bir ihlal prosedürü başlattı Polonya'ya karşı. Hayırlara vesile, vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet. Dünya durumu bayağı ilginç. Ben güzel bir parça seçtik sana. Bu konuya uygun olacağını düşündüğümüz. Şimdi Yoyoma var ya meşhur çellist. Evet. Evet, evet. geçmiş evet. En büyük çellistlerinden evet. biri. Birincisi sayılıyor hatta. Evet. O, o Bach'ın cello suite'lerinden düzenlenen bir turne yapıyor. Ama nerede yapıyor? 30 kadar yerde. Bütün ne kadar zorda kalan bölge varsa, mültecilerin filan bulunduğu orada çalıyor. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika sınırına gitmiş. Ve orada kardeş şehirlerde, hangi şehir olduğunu hatırlamıyorum, Teksas'ın Meksika'dan evet. da gelen yetkiliyle beraber cello suite'i çalıyorlar ve diyor ki bize duvar değil, köprü lazım. Sanat ve kültür bu köprüyü sağlar. Gelin diyor. yani Doğrudan doğruya Trump'ın da bunlar illegaldir, hayduttur filan sözlerine de direkt şey yaparak hürriyet abitesinin yani özgürlük anıtının üzerindeki plaketi, o Emma Lazarus'un ünlü şiirini yani gelin Aha. yorgunlarınızla yığılmış yığınlarınızla bize gelin diyen şeyi okuyor ve bahın cello suitini çalıyor. Uygun görürsen sana. Mükemmel. Çok hmm. hmm. evet. <gülüyor> Mükemmel. Hadi çok teşekkürler. Görüşürüz. <gülüyor> vamos a tener la presencia de Joyoman jo al cual le damos la bienvenida. Thank you. Thank you. Gracias por estar aquí y a disfrutar este este placer maravilloso de poderlo disfrutar aquí en en la frontera de los dólares. Gracias y muy buenos días. Viva los dos ladinos. I am so happy that you've decided to spend Saturday morning here in this sacred place. I want to read you something that is actually on a plaque at the Statue of Liberty. It says, Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free the wretched refuse of your teeming shore send these the homeless tempest tossed to me I lift my lamp beside the golden door we must live by those words I've lived my life at the borders between cultures between disciplines between musics between generations a country is not a hotel and it's not full In culture, we build bridges, not walls. As a token of our gratitude, it is my sincere honor to present to you the key of our city. Here hopes for. The message that connects that resonates with me is that this country is not full, cool. this country is not a hotel, right? I loved how he brought in and uh, merged contemporary classical music into high classical, it was wonderful to hear. Especially here on the border where we have to combine what we know classically and what we have to do in the modern world. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Açık Gazete, açık gazete. Saat 9.30'u beş geçiyor ve tekrar beraberiz. Deniz Ömer Madra, Can Tombil yok bugün ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesindesiniz. ...biraz daha şeyden bahsedelim... ...devam etmekte iklim... ...meselesi... ...Extinction Rebellion diye adlandırılan... ...yani yok oluş isyanı diye adlandırılan... ...grubun... ...hem gençleri... ...hem ana babaları... ...hem her dinden din insanlarını... ...din adamlarını ve din kadınlarını da... ...içine alan... ...son derece hızlı hareket eden... ...ve dinmek bilmeyen bir hareket bu... ...şimdi yani ciddi polise göre ciddi bir bozulma yaratmış trafikte yarım milyon insanın hayata etkilendi Londra'da deniyor polisin bildirdiğine göre son iki gün içinde ve devam ediyorlar onlar iklim değişikliği iklim adaleti protestocuları protestolarını şimdi de şeye taşıyacaklarını söylemişler ilginç bir gelişme demir yolları ve metro hatlarını işgal ederek sivil itaatsizlik yaratıp e, rahatsızlık yaratmak ve dikkati çekmek işte iklim değişikliğine diye e, yani bir sözcülerinden bir tanesi demiş ki bunu yapmak istemiyoruz ama e, yani hükümetin gözle görülür eylemsizliği ataleti bu acil durum karşısında bize başka da şans bırakmıyor demişler Londra'nın belediye başkanı Sadık Han ki tipik bir politikacı şeyiyle söyle söylemiş yani ben de protestocuların bütün tutkusunu paylaşıyorum tabi çok acil bir ihtiyaç var iklim değişikliğine karşı ama çok da kaygılıyım demiş bu yapılanlar planlar karşısında demiş underground özellikle tube dedikleri işte metroyu aksatırsa çok fena olur demiş kamu ulaşımını etkilemek böyle toplu ulaşım vasıtalarını Sadece iklim değişikliğiyle uğraşmak isteyenlerin hayatını da zorlaştırır. Londralıların da nesini etkiler? Can olsa hemen söylerdi. Güvenliğini ve lütfen bunu yapmak isteyenler bir daha düşünsünler demiş. Şimdi salı günü dün dört önemli noktada. A Marble Arch meydanında, Waterloo Köprüsü'nde, Parlamento alanında ve Oxford Circus denen alanda baya kontrolü kontrolü ele geçirmişlerdi protestocular ve büyük gecikmelere ve bölgeleri bölge, çevredeki bölgelere ulaşımı engellemişlerdi Salı günü en az 168 gözaltı olmuş Metropoliten Police dedikleri başkent polisinin açıklamasına göre ve total yok oluş isyanı extinction rebellion'a ilişkin gözaltıları Gözaltı vakaları e, 290'a çıkmış pazartesiden bu yana. Bu sayı daha da bugün artması bekleniyor diyor Guardian gazetesinde özellikle okuyorum. Ama başka kaynaklara da e, özellikle internet e, üzerinden bakmaya da çalışıyoruz. E, yani e, aslında Extinction Rebellion tarafından örgütlenen bu yok oluş isyanı kuruluşu tarafından örgütlenen olay 80 şehire yayılmış durumda 33 ayrı ülkede yani Hindistan'dan Avustralya'ya bütün Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela salı günü Lahey'de Hollanda'da da uluslararası ceza mahkemesi binasını işgal etmişler. Aslında uluslararası suç işleniyor burada diye siz ne duruyorsunuz demeye getiriyorlar. İskoçya'da binden fazla protestocu Edinburgh'da Kuzey Köprüsü'nü Bridge'i ablukaya almışlar ve bütün şehrin merkezine giden ana arteri baya felce uğratmış durumdalar. Polis orada da 29 gözaltı vakası olduğunu söylemiş. 29 kişiyi gözaltına aldık demiş. Ve yani birden bir abluka şöyle başlamış. Öğleden sonra 3 sularında bisikletlerle iki taraftan birden köpründen gelmişler. Arkasından da hemen bir insan zinciri oluşturulmuş. Bayağı örgütlü bir şey. Beş buçuk sularında da öğleden sonra protestocular da sokağında caddesinden geçmişler ve bayraklarını açmışlar, pankartlarını. Çoğu hemen polis ve e, tarafından uzaklaştırılmışlar ve 6 kişi de gözaltına alınmış. En büyük protestolar Londra'da oldu. Binlerce ana baba ve çocuklarıyla beraber bilim insanları, oyun tiyatro oyuncuları, öğretmenler, çevreciler hepsi acil eylem istiyorlar. Çünkü muhtemel İnsanın yok oluşundan bahsediyor. Kimse hala ciddiye almıyor. Teresa Meydan böyle bir şey beklemek ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama Başbakan'dan gene de böyle ve şeyler protestocular arasında çok ilginç bir isim Ferhana Yamin var. Bu Britanya'nın önde gelen göçmen kökenli önde gelen çevre Hukukçularına, avukatlarından biri ve Paris İklim Anlaşması'nın hazırlanmasında önemli rolü olduğu belirtilen bir hukukçu. O da yani Ferhan Ayem'in böyle bir şey yapacağını düşünmek bile insanın <gülüyor> aklını karıştırıyor. Ellerini... Şel merkez binasının Thames Nehri'nin Londra'nın meşhur içinden geçen Thames Nehri'nin kenarındaki Şel karargahında elleriyle ellerini zımfla yapıştırmış Şel'in camına, camlarına. Waterloo Köprüsü'nde de ikinci bir dalga tutuklamalar, gözaltıları olmuş. Çünkü abluka devam ediyor. Bazıları da ta pazartesi akşamından beri orada park edilmiş durumda olan bir kamyona kendilerini kilitlemiş ve ellerini de yapıştırmış durumdalar Ben Moss mesela 42 yaşında birisi ile görüşme yapmış Guardian muhabiri ve diyor ki kendisi bir şirketin yöneticisi 42 yaşında genç biri, bir yönetici ben pazartesi gece yarısından beri buradayım demiş son derece vahim zamanlar ve za vahim zamanlar, vahim zecri tedbirler alınmasını gerektirir. Zecri zamanlar demiş. Ve ben de kişisel eyleme geçiyorum ve kişisel sorumluluğumu hem ekolojik hem de iklim krizine karşı demiş. E, ve öğleden sonra Beş Sularında da atmosfer, Waterlı Köprüsü üzerinde e, atmosfer sakinledi diyor haberde polis artık insanları göz altına almaktan vazgeçmeye. Çok ilginç fotoğraflar var. Perhana Yemin'in fotoğrafı da var. Bayağı Shell binasının Londra'daki arka, hemen önünde ellerini yere yapıştırmış durumda. Polis de böyle başını sallayarak bakıyor ne olacak bu işler bu dünyanın hali bilen der gibi Ole Melington'ın Getty Images'den aldığımız fotoğrafı bu. Görüyoruz salı akşamı da Polis bu sefer Waterloo Köprüsü'nden Oxford Circus denen alana dikkatini çekmiş. Yani eğer burada kalırsanız tutuklanabilirsiniz, gözaltına alınabilirsiniz diyorlar. Guardian muhabiri en az bir kişiyi götürülürken gördüm diyor. Diğerleri de gönüllü olarak polisle görüştükten sonra terk ettiler diyor. ...biz barışçıyız... ...barışçıyız... ...siz nesiniz diye sormuşlar... ...polis bir gözaltı... ...olay gerçekleştirirken... ...Heryl Gold diye bir öğrenci... ...Bristollu öğrenci 26 yaşında... ...üniversite öğrencisi de... ...kendimi gayet iyi hissediyorum güvenli demiş... ...hanım bu... kadın ...kız öğrenci... ...şaşırdım demiş... ...hala Waterloo... ...köprüsünü ellerinde tuttuklarını görünce baya şaşırdım, memnunum durumdan demiş. 20 yaşında Elmo MB diye birisi polis terk etti emrine fazla umurumda değil demiş. Bir çadırda öyle. Ve ana, ana fikir zaten kanla karşı gelmek demiş. Birçok cesur insan var ve pek çok insan da gözaltına alındı ama Birini çek, çekiyorlar iki kişi daha geri geliyor demiş yani birinin gözaltına alıyorlar. Bu ne kadar sürer bilmiyorum ama e, bütün gece süreceğini sanıyorum diyor. Extinction Rebellion aslında geçen sene Britanya'da kuruldu ve ilk sivil itaatsizlik eylemini Londra'da Kasım'da gerçekleştirdi ondan bahsettik. Hatta orada yaşayan Türkler Türk arkadaşlarımızda da Türkiye'den gelen arkadaşlarımızda da raporunu vermiştik. Can bulgu konuşmuştu şimdi e, Britanya hükümetine karbon emisyonunu 2025'e kadar yani 5 yıl içinde sıfırlama e, salımlarını azaltma ve sıfırlamayı e, öngörüyorlar çünkü ya hatta bir de e, tem, e, vatandaşlar meclisi yurttaşlar meclisi kuruyorlar acil planları Görüşmek için iklim değişikliğini, iklim yıkımını ve biyolojik çeşitliliğin korkunç kaybını önlemek için. Terzemeye Mey'e de başbakana da mektup yazıyorlar ve taleplerini söylüyorlar ve görüşelim diyorlar. Fakat Tereza cevap gelmemiş galiba. Görebildiğim kadarıyla, haberden okuyabildiğim kadarıyla. Ve e, devam ediliyor. Bu çok... E, şu ana kadar 55 otobüs yolu kapatılmış. 500 bin kişi de etkilendi diyor Met. Met dedikleri polisten açıklama. Ama biz bundan memnunuz diyorlar. Polisin bu açıklamalarından memnunuz diyor eylemciler. Biz çünkü dehşet içindeyiz dünyanın hali konusunda. Diye. BBC'din çevre muhabiri Matt McGrath'ta BBC haberde yok oluş isyanının ne istiyorlar ve talepleri gerçekçi mi diye ayrıntılı bir incelemesi var. BBC Türkçe'de almış bunu. Oradan da izlemek mümkün olur. Ama esas olarak söylemek istediğimiz şey George Monbyon'un da yazdığı gibi bizi kurtaracak dışarıdan kimse yoktur. Tek şey yani siyasi bir cevap alabilmek için bu korkunç yıkım tehlikesi karşısında giderek büyüyen Sivil itaatsizlik geniş çaplı sivil itaatsizlik kitlelerin itaatsizliği zorunlu başka da çaresi yoktur bizi kimse kendimizden başka kurtaramaz diyor ve gerekçe üretme zamanı bahane zamanı bitti ve hayatı bize zindan eden sistemin alaşağı edilmesi mücadelesi de başladı diye bitiyordu George Monbyon'un yazısı da bilim insanlarından da sürekli olarak bu ek, iklim eylemcilerine karşı destekler yağıyor. O da son derece ilginç bir başka gelişme bilim Biz, yani Peter Calms yazmış Science dergisinin yazarları sizi uluslararası bir mektupla destekledik zaten genç iklim protestocularını her türlü dile çevrilmesi ve yeniden yayınlanmasını da sevinçle karşılarız. Bütün disiplinlerden ve bilim alanlarından çalışanların hepsi lütfen imzanızı atın ve bunu paylaşın diye söylüyorlar. İşin ilginç tarafı Greta Thunberg Avrupa Parlamentosundan sonra İtalya'da Senato'da konuşacakmış. Sonra Vatikan'da Papa'yla da konuşacak ve e, Şeyde de e, Paskalya tatili geliyor. Cuma günü de Roma'daki okul grevine katılacağım diye yazmış Twitter hesabından paylaşmış <gülüyor> Greta Thunberg. Biliyorum bunun e, o günün bir Paskalya tatili olduğunu e, biliyorum diye herkesin aklına gel, aklından geçen Tatil günü de mi grev falan? Evet ama iklim krizi e, tatile çıkmıyor maalesef biz de çıkmayacağız demiş evet buradan bu, bu haberleri de verdikten sonra biraz da şeyden bahsedelim seçim meselesinden gayet trajikomedi e, hakikaten büyük bir e, tuhaflık var e, ve e, yani e, toplumlar hep ileriye doğru gelişirler zaman zaman geriye giderler ama bu bir Kısır döngü fasit daire değildir diye yazmıştı Agos gazetesinde de baskın oran ee, ve yükselen sarmaldır. Her çember ekleyişte toplum biraz daha gelişir, biraz daha bilinçlenir. Bu bilinçlenme sürecinin şu anda bulaştığı noktadayız diyor. İki de bir baba diyalektik dediğimde bu zaten. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bunları yapacaktı ki Türkiye toplumu yükselen sarmalın bir üst çemberine sıçrayabilsin. Bir daha böyle rezalet yaşanmasın diyor. Ve milli irade diye takdim edile gelen sandık fetişizmi bir daha dönmemek üzere başımızdan ayrılsın diyor. Du, devam ediyor aslında bayağı Adalet ve Kalkınma Partisi kararlı. Sürecin sonucunu beklemeden Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu ve dilekçenin verilmesinin ardından da AKP temsilcisi e, Ali İhsan Yavuz Genel Başkan Yardımcısı 17 gündür yaptığı gibi somut bir şey söylemeden diyor. Bir gün gazetesini manşet haberinden alırsak itirazlarını dile getiriyor. Burada bir gariplik var deyip 3 bavulu getirmiş ama bavulun içi boş 3 bavul olduğunu söylüyor. Bir gün gazetesi de ve ayrıca da Alt partilerde öyle diyorlar. Yani iddialara ayrıntılı olarak girmenin pek bir anlamı yok. 1 milyon oyun akıbeti belirsiz diye bir iddia var. Adalet ve Kalkınma Partisi durumun en büyük hakimi olmasına rağmen bugüne kadar 16 yıllık iktidarında bütün seçimleri de kazanmış ve bütün kontrolü elinde tutmasına rağmen bunun olmasına nasıl engel olamadı diye önemli sorular var. Ama devam edelim. Profesör Doktor İbrahim Kabaoğlu da T24'ün haberine göre AKP'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu değerlendirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olağanüstü itiraz süresi doldu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun AKP'nin başvurusunu reddetmesi gerektiğini söylüyor. Olağanüstü itiraz diyor çünkü. Cumhuriyetten Hazal Ocak'ın sorularını yanıtlamış. Biz T24'ten aldım ben tutanağın düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin neticesine müessir yani etki edecek olaylar ve haller sebebiyle yapılır. Bu amir hükmü yasanın gereğince yani emreden hükmü gereğince başvurunun il birleştirme tutanağının düzenlendiği 1 Nisan'dan itibaren 7 gün içinde yapılması gerekiyordu. Yani gayet en önemli şeylerden birisi usul hukuku. Usul esas hukuku kadar önemli. Hatta belki kimi durumlarda ondan da önemlidir. Zarf mazruf meselesi. Yani usul hukukunda yazan bir şey amir hükümdür. Hiçbir şekilde aksine bir şey yapılamaz. E, bu nedenle başvurunun reddi gerekir diyor. Eğer olağan başvuru yollarının beklenildiği öne sürülürse bu durumda da Süre koşulu gerçekleşmiş değildir çünkü Maltepe sayımları nedeniyle olağan itirazlar henüz sonuçlanmış olmadığından 7 günlük süre başlamış değildir. Zira yasa maddesi açık diyor. Herhangi bir istisnaya ayrıksız duruma olanak tanımamaktadır. İtiraz süre yönünden reddedilmelidir. Yani süre şartına uyulmuyor usulen olmuyor yani. Başvuruyla mazbata arasında da doğrudan ilişki bulunmamaktadır diyor. Olağanüstü başvuru yolunun kullanılması mazbata'nın verilmesine engel değildir. Bu da usulü bir önemli şey. Noktayı işaret etmiş. Ee, Tabi İzmir Büyükşehir yeni belediye başkanı da almış olan Tunç Soyer Mansur Yavaş'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ne? Retina taramasıyla girilen bir oda olduğunu söylediğini aktarmış. Burası Çin, Çin Halk Cumhuriyeti mi? Soyer yeni başkanın Mansur Yavaş'ın odaya henüz giremediğini belirtmiş. Yani, Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin konuğu olmuş. Soyer Ankara Belediye Binası'nın 12. katındaki Retina taramasıyla girilebilen odaya henüz giremediğini söylemiş. Yeni baş, başkan belediye başkanı belediye binasının kendisinin başkan olduğu belediye binasının bir katındaki bir odaya giremiyor. Çok ilginç bir şey çünkü retinasını tanımıyor. Tabii normal aslında girememesi teknik olarak da yetki olarak aynı derecede net mi bilemiyorum. Yani Mansur Bey ziyaretimizde diyor 12. katta bir oda var ben hala oraya giremedim Göz merceği taranarak girilen bir oda dedi Nasıl bir ruh haliyle yönetilmiş nasıl bir belediye yönetimidir Anlaşılır gibi değil Mansur Bey'e Allah kolaylık versin gerçekten çok zor bir iş Bütün o 25 yılın tortusunu o ruh haliyle yönetilmiş bir belediyeyi Yeniden insanlara sevgiyle saygıyla hizmet edecek bir noktaya taşımak çok zor Allah yardımcısı olsun demiş. Birkaç ek haberle de e, son beş dakikasına girdik. E, yani bugün şeyde Çiğdem Toker de sözcü de e, önce şunu söylüyor. Yazıya başlarken gelişen bir durumu da paylaşayım. Ankara'dan önce diyor. Ankara'nın büyük şehirin şirketlerinden bahsetmeden önce. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı 16 gün sonra mazbatasını alarak Dün göreve başladı Başlar başlamaz da makam odasına Girdiği dakikaları sosyal medya Hesabında paylaştı Mızraklı'dan önce Diyarbakır'ı yönetmiş Kayyum yani geçici olarak Devlet adına yöneten Kayyum döneminde Makam odası lüks mobilya ve gösterişli Tefriş Yani tefrişat mefruşat süsleme malzemeleriyle nasıl tırnak içinde yenilendiğini odanın arkasına yaptırılmış lüks mermerli banyoyu vay merak eden Afrodit heykeli var mı acaba mızraklığının sosyal medya hesaplarına bakıp görüntüleri izleyebilir odanın yenilenme maliyeti ve hangi kaynaklardan nasıl karşılandığını ise belki önümüzdeki dönemde öğrenebiliriz dedikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti adayı Mansur Yavaş'ın büyük farkla başkanlık koltuğuna oturması başkent açısından radikal bir dönüşüm diyor Ankara'ya geçiyor Büyükşehir Belediyesi'ne fakat belediyenin yasama organı diye tanımlanabilecek meclis çoğunluğunun AKP MHP'li üyelerinden üyelerden oluşu siyasi çıkar çatışmaların yükseleceği bir dönemin ipuçlarını da içinde taşıyor bunu tabi daha önce çeşitli yazarlar gibi Çiğdem Toker'de yazmıştı asıl büyük çok büyük rant olaylarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de döndüğü o yüzden de bırakmak istemedikleri kazandığı belli olduğu halde İmamoğlu'nun bırakmak istemediği söyleniyor. Teşekkürler İstanbul gibi sloganlar da hala devam ediyor eski adaylardan yani bir tarafından. Binali Yıldırım tarafından. Belediye şirketleri bu çatışmaların doğacağı alanların diyor Cidem Toker başında geliyor. Bakan Yavaş'ın belediye şirketlerini tasfiye edeceğini açıklamasının ardından bu konuda AKP MHP üyeleriyle çıkan ilk tartışma iktidar Partisi'nin İstanbul'u neden bir türlü bırakmak istemeyişine de ışık tutuyor. Yavaş'ın isabetli bir kararla meclis toplantısını canlı yayınlama kararı Toplantı esnasındaki tartışmaları izleme imkanı da sağladı. AKP MHP'li meclis üyeleri 1994'ten bu yana başkanda olan belediye şirketlerini yönetim ve denetim yetkisinin meclise verilmesini istedi. Yavaşsa bu talebi yasama yürütmenin iradesine el koyamaz diye geri çevirdi. Yani şirket pasta demektir. Sayıştay raporlarında da bu paylaşımlar ortaya çıkıyor. 2018 yılında bilançoların görünümü ve bugüne kadar verilen ihalenin kompozisyonunu ilerleyen aşamalarda açıklanmasını bekliyoruz diyorlar. Böyle de bir durum var. Çırağan Sarayı'nda da düğün ve dayak hadisesi olmuş. Candan Yıldız'ın haberi bu da. T24'ten. işkence gören avukatın sürecini takip eden İstanbul Baro Başkanı T24'de bir demeç vermiş. İnanılmaz bir fotoğraf var. Gözü mor olmuş bir e, hukukçu, avukat. Sertaz Sürenoğlu. E, yani darp edilmiş. Önce araçta daha sonra da Çırağan Sarayı içinde bir odada şiddet gördü. O sarayın bir odasında hakimler ve savcılar kurulu İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın Olayla ilgili nasıl tepki vereceğini de merak ettiklerini belirtmiş. Yani şey Cumhurbaşkanının hakaret iddiasıyla hazırlanan bir tutanağın da işkenceyle imzalattırıldığını belirtmiş. Sarayda işkence ölüm çok acayip büyünde. Bu tutanağın delil kabul eden savcının da tutuklama talep ettiğini söylemiş. Ama tutuklama koşullarının varlığı halinde ancak tedbir kararı verilebilir demiş Durakoğlu. Ev hapsi kararının verilemeyeceğini söylemiş. Bunun takipçisi olacağız, davalar açacağız demiş. Polis böyle bir davranışta bulunamaz demiş. Çünkü trafik niye kapalı diye sormuş düğün sırasında evine giderken avukat Sertu Sürenoğlu. Öte yandan cezaevindeki 150. gününde olan Bernard Van Leer Vakfı'nın Türkiye temsilcisi Yiğit Aksakoğlu Berat edeceğimize olan inancımı koruyorum diye Silivri cezaevinden mektup göndermiş Gezi iddianamesinde yer alan hakkındaki iddialara tek tek yanıt vermiş Yayın yapmadığım bir siteden yargılanıyorum diyor Benim Osman Kavala'ya ait sabit bir hatla 2012 yılında 35 saniyelik bir konuşmam olmuş Kendisiyle tek konuşmam bu ama içeriği yok konmamış diyor. 657 sayfalık metinde bir gezi olayları kronolojisi var. Buna göre 16 Haziran 2013'te parkın boşaltıldığı söyleniyor. Ayrıca bu 16 kişinin 2011'den beri planlama yaptığını ve uygun ortamı beklediği de sık sık tekrar ediliyor. Benimle ilgili tüm delillerse, 21 Haziran 2013 ile Aralık 2013 arasında yaptığım 150 telefon görüşmesinden ibaret, 2011'den beri gezi planladığımızın ve benim de buna dahil olduğumun delili, park boşaltıldıktan 5 gün sonra başlayan dinlemelere dayandırılmaya çalışılıyor. Ayrıca neden tecrit altındayım anlamak mümkün değil diyor. 150 gündür 10 metrekarelik bir tecrit alanında olduğumu bile anlamak mümkün değil Yakında tahliye edeceğim, edileceğimize olan umudumu koruyorum diyor. 24 Haziran'daki ilk duruşmaya kadar olmayan örgüte üye olmadığımı nasıl ispat edeceğimi düşüneceğim. Öte yandan sen ne suç işlediğin için hapistesin diye soran 7 yaşındaki kızıma cevap verecek bir sorumlu aramaktan vazgeçmeyeceğim. Benim tutukluluğumun 150. Osman Kavala'nın tutukluluğunun 532. gününde bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi yakında tahliye edileceğimize ve devamın, devamın tüm sanıklarının beraat edeceğine olan inanç ve umudumu koruyorum diyor. Biyanetten okuduğumuz mektubunda ve bu şekilde de bitiriyoruz. Bir de e, Halk TV'de yönetimin değişmesinin ardından işten çıkarmalar devam ediyormuş. Bir insanlardan hafttv.com.tr'de ocak ayında göreve başlayan Bülent Mumay ve ekibi işten çıkarılmış. Genel Yayın Yönetmeni Bülent Mumay, Dijital Reklam Koordinatörü Fırat Özdemir, Haber Müdürü Abdullah Karlı da editörler Songül Dalgıç, Bilgili, Deniz Işık ve Eren Budak hafttv.com.tr'deki görevlerini yürütüyorlardı. Bizzat Şaban Sevinç tarafından Halk TV'nin sahibi tarafından davet edilerek işe başladım. Sonra işten çıkarmaların Aslı Baykal'ın yönetimin başına geçmesiyle bilgisi olup olmadığına ilişkin soruyu da bilmiyorum demiş. Paralellik var diyor işten çıkarmaların başladığı tarihle Aslı Baykal'ın, Deniz Baykal'ın kızıymış Aslı Baykal yönetime getirilmesi takvim arasında paralellik var. O mu yapıyor? O mu karar veriyor? Birileri kulağına mı üflüyor? Bilmiyorum. Ama sözünü ettiğiniz bütün operasyonlar yönetimsel değişiklikten sonraya denk geliyor. Yine de Baykal'ın yaptığını net olarak söyleyemem. Başarısız akademik kariyerini başarısız bir medya patronuyla taşlandırmak istiyor olabilir. Belki de demiş. Bu da böyle. Peki bitiriyorken tekrar Jacques Brelle kapatalım onun ünlü Belçika kökenli olduğunu biliyoruz kendisinin e, Flamanda değil yani Brüksel aslında kendisi Valon da değil Flamanda değil Marik şarkısı seni çok sevdim Marik Bruges ve Gant Brugge ve Gent. Kulelerin arasında diyor aşksız, sıcak aşk olmadan rüzgar, aptal rüzgar üfleyip duruyor. Okyanuslar ağlıyor. Boz okyanuslar. Aşk olmadan ışıklar da acı çekiyor. Kara ışıklar ve kumlar da ülkemi kaplayıp duruyor diyor. Benim yassı ülkemi, Flander ülkemi ve Flaman gökyüzü brüjle gant, gant arasında benimle Brüjden-Ganta kadar kadar ağlıyor diye çok güzel bir aşk ve ayrılık şarkısı şimdi 90. doğum gününde Jack Black'ten onu çalarak bitirelim programımızı bendeniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte. Eki, ekibe kulak verdiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Ay Marik Marik Je t'aime tant Entre les tours de Bruges et Gand, ai marik marik, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand, zonder liefde warme liefde, waai de wind, de stomme wind, zonder liefde warme liefde, wind de zede gereizen zee, zonder liefde warme liefde, leid het licht het Gorlicht in land, Le ciel flamand, couleur des tours de Bruges et Gand, ai Marieke, Le ciel flamand, pleure avec moi de Bruges à Gand, zonder riet waar mijn liefde Wijd de wind, s'est fini, zonder liefde, warm liefde, wind de zee, déjà fini, zonder liefd, warme liefde, leidt het licht, tout est fini, en skurte zand over mijn land, mijn platvoetrand, mijn Vlaanderen land, Marieke Marieke, Marie, le ciel flamand, pues il tournant, de bruy chat gang, ay Marieke Marieke, tes vingt ans ge schemetant de brui jagon zonder lief warme liefde lachte duivel de zwarte duivel zonder warme liefde brandt mijn nacht mijn hoofd zonder liefde warme liefde, liefde, liefde, liefde, liefde steft de zomer de droeve zomer en over mijn land mijn platte land mijn land hey, oh, le temps oh, le temps de Vi comme açık gazete.